Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın, abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ne olacak bu milli takımın hali? 90'lara dönüş. 20 yıl önceye dönüş diyorum ben. Zaten bir sürü şeyleştirisi okuyunca futbol eleştirmenliğinin bir çoğunun yazısında bulgu vardı. Tarihin en kötü ön dönemine döndük. Böyle bir şey hatırlamıyoruz. İşte ilk dört maçta üç yenildi. <gülüyor> evet, yani herhalde son 15 yılda bu seviyeye düşmemişti Türkiye. <gülüyor> e, Tabi yorum yazanların bir kısmı yaşları rahatça yetti halde. Hani Türk milli takımı'nın en kötü döneminde atlamışlar. 65-85 arası herhalde. Türkiye milli takımlar düzeyinde işte Arnavutluk, Lüksemburg, Malta, e, Finlandiya hani bunlar Avrupa'nın en kötü 5-6 milli takımından biriydi. Ki saydığımız ülkelerin birçoğu çok ufak ülkeler. Hani e, ne futbola ayırabildikleri kaynak, insan kaynağı ne de maddi kaynak açısından hani Türkiye'yle boy ülkeler. Ona rağmen 80'lerde mesela ben ufak bir çocukken iş işte, Lüksemburg çıkarsa yeniyordu Türkiye. Böyle orta erbit takım çıkınca yeniliyordu. İngiltere çıkınca 8 yiyordu. O yerdeydi. Sonra işte düzen değişti biraz. Ben bugünkü durumu şeye benzetiyorum seviye olarak. 95 öncesi dönemi. tek dönemi. Yani çok kötü önemiyor ama bir sürü eksiği var. İstediklerini yapamayan ve Böyle hani kendine güvensiz, beceriksiz bir milli takım. Yani en kötülerden olmadığı kesin şu an Avrupa futbolunda da. Ama işte ortanın altı, o civar. Halbuki e, hani ciddi yükseliş e, yaşanan dönemler de olmuştu. E, zaten işte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası yarı finalleri bunun e, sağdaki kanıtları oldular. E, çok çok da eski değil işte Avrupa yarı, Avrupa Şampiyonası yarı final 2008. Dört yıl önce hala o kadın oynayan oyuncular var. Arda Turan gibi, Emre Belezoğlu gibi, Kaleci Volkan Demirel gibi, Hamit Altıntop gibi. Bir kısmı tabii futbolu bıraktılar ya da middakını uzaklaştılar. Ama hani biraz da göstere göstere geldi galiba. Yani bu düşüşün sebeplerini incelersek bir hani şunu söylemek lazım. Hani bir önceki kuşaklara göre Bir oyuncu kıtlığının olduğu açık Yani yetenek e, Havuzunda bir daralma var Belli ki yani Son maçlarda tabi bunun üzerine Bir de sakatlıkla eklenince Zaten üst düzey oyuncu az İşte Arda Turan Sakat Selçuk Sakat, Burak Sakat deyince Alternatifler Bir gömlek daha da aşağı düşürüyor Milli takımın durumunu Bir de herhalde e, Öyle anlıyorum ki yani büyük sıkıntılardan biri Türkiye'nin bu topraklardan oyuncu yetiştirmedeki eksikliği hep vurgulanır işte. Euro Türklerden oyuncu geliyor Almanya'dan vesaireden ama burada daha büyük bir nüfustan o kalitede oyuncu çıkmıyor. Herhalde milli takımın genç yıldız düzeylerinde de çok hiç çalışılmadı. Çünkü çok iyi oyuncu gelmiyor doğrusu. O havuzdan da. Evet tabi burada başka bazı meseleler de var. Dün mesela Gülen Altın Gül, Gül Altınsay'ın tarafta belirtti bir şey de vardı. Yani sorun mesela sadece Abdullah Avcı da değil. Yani futbolun en büyük düşmanı da değer kaybıdır. Şikedir derken bugünleri kastetmiştik diye başlayan bir yazı vardı. Yani futbolun ancak temiz temeller üzerinde sağlam bir şekilde inşa edilebileceğini günlük önlemlerle de istikrarlı bir başarı elde edilemeyeceğini yazmıştı. Yani sorunun bir değerler üzerinden etik boyutlarının da olduğu bir şeydi. İşleyen futbol düzeninde ve kulüplerin yapılanmasında çok ciddi sorunlar olduğunu söylüyordu. Hani şeyi de Demiray Oral da yazmıştı. Bir de böyle bir yönden de bakılabilir. Başından beri çünkü büyük bir çöküş de var ve çeşitli şeyleriyle yani medyada bu işin içinde federasyon, kulüpler hatta taraftarların da ne mağlandığı bir sistemin çöküşünden de bahsetmek bir anlamda da mümkün diye düşünülüyor. Ne diyorsun? Haklılar birçok ayağında futbolun sorun var. Hani milli takım bunun parçalarından biri. E zaten biraz da bağımlı olan parçalarından biri. Yani kulüpler e, oyuncu yetiştirip e, onlara fırsat vermiyorlarsa e, yabancılara özellikle kilit pozisyonlarda bel bağlıyorlarsa e, milli takım seçicisinin de tabii imkanları azalacak yani Abdullah Hoca şeyi kontrol edemez bütün e, kaynakları kontrol edemez o bir e, eline gelen malzeme yani iyi yönetmekle sorumlu biraz ama hani şu kulübe git gidip işte sen yani genç oyuncunu onat, yabancını oynatma deme ihtimali pek yok. Hani i̇zleyebilir, takip edebilir. Ee, belki sürpriz isimlere şans verebilir. Ee, ama yani işte Futbol Federasyonu'nun kendi yapısında ve işleyişinde sorun var şu andaki yönetimle ilgili. ve ee, Kulüplerin işte maddi durumu ve yönetiliş biçimiyle ilgili sorun var. Bir de işte örtbas edilen yolsuzluklar var tabii. hani evet, zaten gerçeklik tamamen görmezden gelinerek Taşike olayının en başından beri de pek çok şey yok canım olmamıştır diye bakılarak gelinen bir durumdan da bahsetmek mümkün herhalde. Bir de bu radyoda birkaç kere konuştuğumuz mesela bütün yönetim kurulları dolandırıcılıktan zan altında olan önemli kulüpler var. Evet. Ee yani Bursa Spor gibi, Gaziantep gibi hani bu ligin yedikli kulüpleri öyle hani bir sezon gelip kalan kulüpler değil. Evet, i̇şte şampiyonluk evet. yaşamış Bursa Spor. Major. E başka bir olay mesela Galatasaray'ın yönetim kurulu e, sermaye arttırımı dolayısıyla e, galiba bir suç duyurusunun konusu oldu. E, bu şirketleşme meselelerinde başka sorunlar var. Yani uzun yıllar müthiş temettü dağıtarak gitti bu şirketler. Şimdi e, Zarar eden öbür şirketlerle birleştirilince tabii şey için, küçük hissedarlar veya diğer hissedarlar için sorun oluşturuyor. Başka benzer davalar da görebiliriz. Evet tabii çok önemli bazı başka olaylar da var. Ta gene Altın Sayın değindiği bir mesele var mesela 2004'teki İsviçre maçının Öz eleştirisini dahi yapmadık biz. Yapmadığımız gibi o maçın başrol oyuncularından Emre Belözoğlu'nu da milli takımın kaptanı yaptık. Şimdi bütün bunların bedelini ödüyoruz diyor ki çok önemli bir nokta gibi geliyor bana. Orada da çünkü gözler önünde hmm. hatta herkesin evet. gözlerinin önünde. Yani büyük o maç İstanbul. dolayısıyla Türkiye belli cezalar almıştı milli takımı federasyon olarak ama futbolcuları bir parça daha sorumlu tutuyorum. Sonuçta hani o işin içindeki daha genç kişiler ve hani yönlendirilmeleri biraz daha kolay dolduruşa gelmeleri ama e, o gayet örgütlü tahammüden e, işlenmiş bir e, eylemdi. E, ve işte kimler vardı? Fatih Terim, bugün Galatasaray Teknik var Lütfarı Boğan, e, o zamanki federasyon başkanı, şimdi hatırlayamadım yani İstanbul Emniyeti falan da sadece futbolla ilgili kurumlar değil. Emniyetle ilgili kurumlar da ihmal ve şeyle bu olayda işbirliği içindeydi. Yani şeyi hatırlayın, siz şeyler uçaktan iniyorlar. Uçak kapısında daha şey karşılıyor. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına bugünkü hava yani son dönemdeki havalimanı güvenlik kuralları kapsamında? Tabii. Yapın bakalım siz uçakta inerken veya işte birisini karşılarken ne oluyor? Aleyhte tezat anlamında söylüyorsun, değil mi? Yani bir Hayır yani Birisini karşılamak için güvenli bir uçağın uçan köyüne gidin mesela karşılayan birisi olarak. Evet. Sizi ne yapıyorlar orada? Evet. <gülüyor> Bıraktım hani tezahürü falan. Ee, yani. Çelme bile çok, iyi, çok iyi aldatılmış. <gülüyor> Örtbası yani ufak tezahurla e, asıl sorunlar yaptırmaya uğramadan geçiştirildi olaydı mesela. Evet sonradan da devam etti üstelik yani orada e, değinilmeyen, yazıda değinilmeyen bir da mesela e, daha sonra e, o takım kaptanı yapılan Emre Belozoğlu'nun çeşitli defalarda ırkçılıkla e, suçlandığı e, hem İngiltere'de hem de Türkiye'deki liglerde e, bir Trabzonsporlu Sokora e, kimdi hatırlamıyorum. Zokora'ya yaptı ve kendisinin de aslında önce kabul sonradan inkar ettiği bir şeyler. Şimdi bu değerlerle ırkçılık gibi bir ağır dünyanın en ağır durum şeylerinden biri, nefret suçlarından biriyle suçlanan bir insanı da e, takım kaptanı olarak yapmak doğrusu çok ciddi bir değer kaybından da söz edilebilir. İşte yine ırkbasa giriyor. Emre'nin Emre'ye dair ırkçılık suçlaması geçiştirildi. da revanş maçında cezayı kendi kesti, ne sakat bırakıyordu adamı. Yani adalet hmm. olmadığı zaman öbürde ceza kendi ki hakem de o yani hani futbol sahalarında görebileceğimiz en sert hareketlerden birini sarı evet. kartla mı geçti evet, herhalde? Evet. Sarı kartla. Yani bütün yani, kulübüyle hmm. şimdi hmm. şeyin içinde olan. Evet çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Yani sonuç olarak Abdullah Avcının ya da antrenörlerin meselesinin çok ötesine gittiği söyleniyorsa da ben şimdi hemen kendi formülümüzü size de sunmak istiyorum burada. Yeni düzenleme yapılanma konusunda bir önerimiz var bizim burada Can ve Mert'le beraber. Bir triumvira kurulmasını istiyoruz biz. <gülüyor> Yani Milattan önce 50 yıllarında Roma İmparatorluğu'nda görülen Sezar, Pompeius ve Marcus Crassus arasında kurulmuş olan bir şeyin bu seferde zaten adı adıyla maruf Fatih terimin imparator içinde bulunduğu Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı'yı da içeren bir triumvira ile yönetilirse. Bu Milli Takım'ın dünyanın en kuvvetli takımlarından biri haline geleceğini düşünüyoruz. Ne diyorsun bu önerimiz? İşte burası da doğurma zaten. Doğurma da değil miyiz şu anda? Doğurma da değiliz. Gayet dolu böyle bir şey olmaz. Ee, böyle şeyler vardı işte. Hani bir danışman gelsin Milli Takıma. Evet. Mehmet Demirkol'un mesela daha önce de söylediği, bu son bir haftada gündeme getirdiği bir konu var. Yani Milli Takım antrenörlüğünde çok pasifsiniz. Ee, yani şey antrenörlük meziyetleriniz de köreliyor yani takımla ne kadar beraberseniz yıl boyunca eğer bir böyle büyük şampiyonu yoksa 12 ayda bir ay bile değil halbuki e, kulüp takımını çalıştıran birisi e, 11 buçuk ay belki daha da fazla e, o kulübün bütün işleriyle haşır neşir işte sağda antrenman yaptırıyor yılda 50 tane maçta işte, sakinlerinde o yüzden. Şu önerisi vardı yani milli takımı çalışsan kişi aynı zamanda bir kulüp takımı çalıştırsın formda kalsın hmm. önerisi vardı. Bir de işte milli takıma hani daha secibeli bir danışman olur mu diye ama danışmanlık gibi bir şeyi Abdullah Avcı kabul etmeyecektir. Ama hani şunu düşünüyorum mesela İstanbul Büyükşehir Belediye beklentilerinde çok büyük olmadığı kafaca rahat çalışılan bir kulüptür. Keşke acaba orada kalsa milli takımı beraber mi götürseydi. Yani şeyle sıkıntı olur. Türkiye'de bir büyük takım ve milli takım en son sanki Mustafa Denizli hatırlıyorum böyle 80'lerin sonunda ee, Galatasaray ve milli takımda birlikte çalışıyordu herhalde bir ya da iki sezon e, sıkıntı oluyor işte Galatasaray'ı kolluyor vesaire yani büyük takımlar arasındaki bildik polemikler e, daha da şiddetleniyor ama hani Büyükşehir Belediye böyle bir sorunu da yaratmazdı ...belki de şeyin... ...Abdullah'cının da daha formda kalmasını... ...sağlardı. Tabi dedik dedikodunun da... ...bini bir para işte futbolcular arasında... ...klikleşme, hizipleşme... ...ve hatta kavga fiziki... ...kavgaya kadar varanda... ...rivayet rivayet muhtelif... ...bu konuda. İşte kötüye gidince biliyorsunuz bu şey evet. olur. Bir de hani kaynak gösterelim mi? Bir futbolcunun anlattığına göre. Evet. Yani anlatmış da olabilir ama... ...bu her zaman şeyde çıkar. Kulüp takımlarında da işler kötüye gidince işte takımda ikilik var. Sakaryalılar grubu, Almancılar grubu, Berikiler grubu. Arka arken maç kazanılınca grup morup üçe çıkmaz tabii. İşte bir futbolcunun anlattığı, bir yöneticinin bize bildirdiğine göre öğrenildi ya da <gülüyor> <Evet>. öğrenildi. <gülüyor> Soymun odasında kavga çıktı, öğrenildi. Yani sonuç olarak bu trim fikri üzerinde tekrar düşünelim bence. Gerçi... Ama bu noktada bir sorun var. Emre'yi buraya da nereye koyacağız? Emre buraya da. kendi karar verecek Imperatore e, ve arkadaşları. Yani bir konum koymakta lazım böyle baş gladyatör mentoreleri olsun onların böyle kırbaç elinde hadi oynayın hadi oynayın diye bağırsın mesela. Yani sonuç olarak tabii iç savaşla sonlanmıştı, sona ermişti hatırladığım yani Crassus'un öldürülmesinden sonra ölmesinden sonra Pompeius'un öldürülmesi ve Sezar'ın da tam imparatörlüğüne diktatörlüğünü ilanıyla sonuçlanmıştı. Böyle de tehlikeleri var tabi Triumviran'ın ama gene de düşünülebilir yani. Ama hani bütün sorunların dışında sağ kısmına bakarsak yani 2014 herhalde bu takım yapısı ve moralli işte biraz mucizelere kaldı. Yani aslında Grupta belli ki Hollanda herkesten önde. Bu hafta Romanya'yı 4-1 yendiler. Yani Macaristan ve Romanya oyun olarak da oyuncu kalitesi olarak da Türkiye'nin pek önünde değiller. Yani bunu da söylemek lazım. Ama hani daha istedikleri gibi yönlendirdiler iki maçta oyunu ve hani fırsatları değerlendiren taraftı. Yani Türkiye 20 yıl önce döndü dememiz sebeplendiğinden biri de o. Hani o eski Türkiye iyi oynar ama pozisyonunu değerlendiremez. Mutlaka kaybeder. Evet. Hani böyle daha iyi döneme geçişin tam öncesi Türkiye hatırlatıyor bana. Ve o işte güvensizlik. Zaten gol kaçan oyuncunun daha kaçırdığını saniyesinde bile değil. Yani yarım saniyesinde böyle elleri kafasını ellerini almasını alması o şeyin güvensizliğin şeyi evet. belirtisi alması kaçırdım. Yani halbuki Oyun devam ediyor. Belki top dönecek. Tekrar önüne gelecek. E, kaleciden dönüp. E, ben orada değil. O kaçırdığı golün şeyinde. Hesaplaşmasında. Yani bir e, Sağdaki birçok oyuncu için bu hayalakalıklığı, güvensizlik bunlar açıktı mesela son maçında, e, Macaristan maçında. Hani Daha işte tecrübeli sorumluluk alan az oyuncu var. Sakatlarında çok olduğu maçta. Evet ama durum e, pek içerici gözükmüyor. Ee, yani... Evet zaten şimdiden şey konuşmaya başladı. Hani bu tornava gitti. 2016 hedefine bakalım biz. Evet. Akbası yani Kesin gitmiş durumda değil mi? Yoksa hala olanaklar var mı? Bazı ihtimaller var mı? Yani işte rakiplere bakarak şu da olsa çok sürpriz demezsiniz. Türkiye Macaristan'ı iç sahada Romanya'yı dış sahada yenebilir mi? Teorik olarak yenebilir büyük farklar yok takımların arasında onu söylemek istiyorum onlar birbirlerini çelmeleyebilir yine ikinci olabilir Türkiye bu grupta ee, ama hani görüntü de şey ben olacağını tahmin etmiyorum ee, hani ikinci olsa da barajda e, bu iki takımdan çok daha güçlü rakipler çıkacak çünkü e, çok sıkı gruplar var mesela İspanya Fransa'nın olduğu bir grup var ee, yani ikisi de e, ekol ülke yani hangisi çıksa e, pek şansımız yok Belinci olmamı olduğu olmadığına göre hani tek şans ikincilikti. O yüzden pek ihtimal vermiyorum. Ee, bir de hani bir sonraki eleman maçına kadar dört ay sonra kadar ne katılacak bu kadroya, ne değişecek oynanma anlayışında. Ee, o da zor yani böyle bir özel hazırlık dönemi imkan da yok. Bence hani Türkiye el salladı. Evet. Ama işte güçlerde çok farklı değil onu da söyleyelim. Evet, peki bunun dışında evet, bitiriyoruz da programı tabii çok önemli bir ciddi bir sorun konuştuğumuz için buna bu kadar yer ayırmak önemliydi ama bunun dışında kalan bir spor olayı bahsetmek istediğim bir şey Geçen sene, geçen hafta ilk bir kısmından bahsettiğimiz Lens Armstrong olayı devam ediyor. Siz de muhtemelen takipçesiniz. Lens Armstrong'un ee, İpliği ABD doping kontrolü tarafından iyice pazara çıkarıldıktan sonra şeyler geldi bu sefer. Mesela sponsorları bu hafta teker teker e, anlaşmalarını Hı. iptal ettiler. İptal ettiler. Evet onu gördüm. Evet. E, Nike vs. E, yani Lance Armstrong'un bu organizasyon içindeki isimlerden biri olan e, yıllarca onun takım zektörünü yapan Johan Bruyne, kendi takımından e, uzaklaştırıldı. Ee, şu an bulunduğu Red, Red Shack takımından. Ee, o da işinden oldu ve son herhalde önceki günün çarşambanın haberi Lance Armstrong'un 15 yıl önce kendi kanserden kurtulduktan sonra kurduğu Liv Strong vakfı var. Onun e, başkanlığından istifa etti. Armstrong. Ee, kanser için 15 yıldır bağış topluyor bu vakıf ve 500 milyon dolara yakın para toplamışlar. Ee, Armstrong'un belki hani e, spordaki spora bulaştırdığı bin bir musibetin yanında e, yaptığı hayırlı bir iş. E, tabii şey de bilemiyoruz hani o vakıftan acaba vakıfın kaynakları nasıl kullanıldığı bildim Bu süreçte o da in incelenecektir. Evet. Hani böyle bir, <gülüyor> Bence incelenmeli de zaten. Evet. Böyle bir sportif dolandırıcılık <gülüyor> mekanizması kuran birisi. Başka işlerde de bulaşmış olabilir. E, bu hafta sonunda galiba e, ABD'nin bir kentin onun bir gala yemeği var yani. Yani zenginlerin para alıp hani bağış için katıldıkları yemek. Bir sürü de ünlü işte aktör, aktör, şarkıcı vesaire katılacak. Armstrong'la konuşma yapacak orada. Yani ön çarşamba gördüğüm okuduğum kadarıyla konuşma yapma kısmı iptal olmamıştı. Vakıftan, vakıf başkanlığının istifasına kadar. Zaten Vakıf Yönetim Kurulu'nun üyeliği devam ediyordu. Başkanlıktan sadece istifa etmişti. Ama teker teker darbeler geliyor bu organizasyon hakkında. Arada İngiliz gazeteleri zamanında bu doping iddiaları yüzünden Armstrong'la papa olan İngiliz gazeteleri tazminat davaları açtılar. Sanıyorum Times açtı. Çünkü Armstrong hani o gazetelerin haberlerine karşı çeşitli boykotlar uygulamış. Herhalde e, hakaret demetmişti hatırlamıyorum şimdi. Ona karşı e, gazeteler dava açtılar ama şey devam edecek belli ki bu e, depremin artıları gelecek hmm. ilginç bir süre, süreç izleyeceğiz bu arada Eurosport'un web sitesi ilginç bir şey yaptı yani 95-2005 arası tamamen dopinge bulaşmış ve bir alternatif Fransa turu birincileri listesi yapmış ama şey elemişler yani dopinge bir şekilde karışmış sporcuları eliyorlar kim birinci olurdu <gülüyor> karışmamış kim var ee, çok ilginç mesela Karışmamış ilk bisikletçi 10. sırada, işte 11. <gülüyor> sayede yani ilk 9 mesela 1990. Tamamen dopingli yani. <gülüyor> evet yani o 99'un 1999'un ilk 9'u mesela işte üçü daha sonra yakalanmış, ikisi itiraf etmiş. Biri adı işte Armstrong gibi bir rapora girmiş falan. 9 kişi gidiyor. Ya resmi değil tabii, gayri resmi bir hani şey oyunu. Kim olurdu oyunu. Ama ilginçti EuroSport'un yaptığı. 99-2005 arası aslında. Armstrong'un şampiyonluk yıllarını ele alan bir şey. Ve lakaplar da takmışlar. <gülüyor> Doping yapanların şeylerine göre komik bir yazıydı. Evet yazık. Yani bisiklet e, sporu açısından da tabii çok yıpratıcı, ağır bir darbe e, almış olduğu da bu spor dalının e, söylenebilir. Yani, evet mücadelenin çok sıkı olduğu bir dal tabii. Çok Fazla şey ortaya çıkıyor. Ee, herhalde birçok dal e, bu kadar sıkı mücadele etmiyordur. O yüzden hani, e, ulaşılamayan, gizli saklı kalan e, doping vakaları da olabilir. Yani bizim evet. bilgimizin dışında. Evet. Bunu herhalde daha epey tartışma, konuşma fırsatımız da olacaktır. Hızlı gelişmeler oluyor. Peki burada bitirelim artık. O zaman çok teşekkür ederiz Arp.